Allah'ın selamı alayım ve rahmetiyle, bereket. Arkadaşlar, he, şimdi sorulara cevap vereceğiz dedik. Öncelikle mesela sorulan, burada bir kardeş bilmiyorum inşallah işletiyordur. Daha önce de sorulan bir soru vardı, ona da cevap vereceğiz. Ee, ondan önce.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 ee, Rahman'a yemin ederim ki mesela. Ya da Malik olana yemin ederim ki. Yani tabi ki bunun Allah'ın isimleridir. Ancak sıfatlarıyla ilgili herhangi bir nakil görmüş değiliz. Yani onun onun e, sıfatlarıyla ilgili yemin etmek. Biliyorsunuz isim ve sıfatlar konusu farklıdır. Mesela Allah Azze ve Celle'nin her ismi aynı zamanda sıfattır. Her ismi Aynı zamanda sıfattır. Ancak her sıfat isim değildir. Mesela, El-Malik, Allah Azze ve Celle gerçekten Maliktir. Yani her şeyin, her şey, her şeyin sahibidir. Hem ismidir, hem e, gerçekten de sıfatıdır. Ya da e, El-Gani, Allah Azze ve Celle'nin bir ismi Gani'dir. Yani zengin ama gerçekten zengindir. Ya da Ar Rahman gerçekten merhamet sahibidir, El Kerim gerçekten ikram edicidir, Kerem sahibidir. Bunlar hepsi isimleri aynı zamanda sıfattır. Ancak sıfatlar isim değildir. Mesela ne demek isimler sıfatlar isim değildir? Yüce Rabbimizin iki eli var. Ancak onun iki el yani yedeğin ona yedein el yedein diye bir isim koyamazsınız yoktur yani.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 Rabbil Arşı'l-Azim Es'elullah'l-Azim Rabbil Arşı azim Diyor ki yüce olan Allah'tan yani büyük olan Rabbimden Es'elullah'l-Azim İstiyorum ki Rabbil Arşı'l-Azim O diyor Yüce olan arşın da sahibidir Bu ne demek? Allah Azza ve Celle'yi isim ve sıfatlarıyla övüyor Aleyhisselatü Vesselam Mesela Mesela diyor ki, mesela diyor ki, "Aşk al Allah Azim, Rabbı Arş Azim, an yaşfıak. Hatta bu hasta olan bir kimseye okunacak şeyler arasındadır. Ee, yüce olan Rabbimden, büyük Arşım sahibinden sana şifa vermesini dilerim" demesi gibi. Ancak şuraya gelelim, şunu ifade, evet, şunu ifade etmek istiyorum burada.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 ya Hazreti Resulullah demiyorlardı. Ne diyorlardı? Ya Resulullah harisat Vesselam. Ona hitap edecekleri zaman. Ona hitap edecekleri zaman. Çünkü karşısında olan birine ya demek caizdir. Yani sen benim karşımdasın ya falan. Ama olmayan bir kişine ya dediğin zaman ya yani medet demektir. Onu çağırmak, yardıma çağırmak demektir. Bu da caiz değildir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.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 Muaviye İbni Sülemi, ee, inşallah bunu paylaşalım arkadaşlarla. Muaviye dediğimiz yani Muaviye bin Ebusifyan değil, Muaviye İbni Sülemi. O e, yeni Müslüman olmuştu, çok şey bilmiyordu. Bir gün namaza geldi, kendisi namaz kılarken birisi namazda hapşırdı, hapşırdı, hapşırınca.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 Kefaretim ne olmalı dedi. Öyle deyince Allah Azze ve Selam dedi ki o cariyeyi bana getir. Muaviye ibn Sülemi radıyallahu anh getirdi cariye Aisset ve Selame. Aisset ve Selam o kız o cariyeye baktı ona şöyle dedi dedi ki Allah. dedi ki Allah nerededir cariye dedi ki wahwafisme dedi ki o göklerdedir o göktedir ey ala'ssema yani fi'ssema demek ey ala'ssema yani göklerin içinde değil üstünde manasında çünkü fi sadece fi demek içinde demek değildir arkadaşlar fi demek mesela filme la fi'lbeyt fi'lbeyt yani fi kimisi iddia ediyor diyorlar ki fi demek fi'ssema fi demek içinde demektir aslında fi demek hem içinde, hem üstünde manasına gelir. Niçin? Çünkü Allah'a sallallahu ve sellem başka bir hadis-i şerifte buyuruyor, diyor ki İrhamu men fil ardi yelhamkum men fisseme Bakınız, dikkat ediniz. İrhamu men fil ardi yelhamkum men fisseme. Yani siz Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. İrhamu مَنْ فِي O zaman eğer fi içinde demek olsaydı, o zaman şöyle mi anlayacaktık bu hadisi? Siz yerin içindekilere merhamet ediniz ki, yani yerin içindekinden kasıt ney? Kurt, işte böcek ne yaşıyorsa yerin içinde. Fil ard diyor ya hadiste. اِرْحَمُ مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ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 Aısevat vassalim diyor ki, enemin ben kimim? Diyor ki, en te Rasulullah Aısevat vassalim. Diyor, sen Allah'ın rasulüsün. Bunun üzerine Aısevat vassalim, Mawwiyebi Sülemiye diyor ki, atik haya Mawwiyi inna ha mu'mine. Onu azadet ey Mawwiyi. Çünkü o müminedir dir, inna ha mu'mine. O mu'mine dir, onu azadet. Şimdi, şimdi ee, dikkat ediniz. Allah Azze ve Celle, onun mümine olup olmadığını ne ile anlıyor? İki soruyla. Allah nerededir ve ben kimim? Evet. Allah nerededir sorusu karşısında. Bugün mesela demin akşam dersi de geçti bu Musab'ın dersinde. Mesela Zehidel Kavuşeri veya Habeşiler diye bilinen kesim. Habeşilerden birisine dersen kine Ey Allah. Veya birine böyle bir soru sorduğunu işitirlerse derler ki Ekfart. Derler ki sen kafir oldun. Veya derler ki Es-sualu anhu bid'a. Derler ki böyle bir soru sormak bid'a'tır. Allah-u Ekber. Allah azze ve sellet selam sormuş eynallah Allah diye. Allah nerededir diye biz mi sormayacağız? Konumuz bu değil ancak bu konunun önemli bilinmesi gerektiği için ben açıyorum burada. Doğrusu Allah azza ve celle zatı ile nerede olduğunu haber vermişse oradadır. Nerededir? Alal arşı arşının üzerindedir. Haa, bize haber verilmiş biz buna iman ediyoruz. Keyfe, keyfesteve biz keyfe, keyfiyetini bilmeyiz. Ve la tekif ve la tecisim ve la ta'til efendim ve la tekif ve la tecisim ve la ta'til ve la teşbih cisimlendirmeden keyfiyetlendirme yapmadan efendim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 alim veya kadir veya basir veya semih. Bunlar e, kabul ediliyor her yerde e, olma sıfatından. Ancak ancak şunu söyleyebiliriz. Mesela mesela bazıları diyorlar ki yani şöyle şöyle bakmak gerekir olaya. Diyorlar ki Allah Azza ve celle eğer arşın üzerinde ise bunu e, muhattıla söylüyor, tatilciler söylüyor.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 Şura Suresi 11. ayette dediği gibi konuşma sıfatı yani kelam sıfatına gelince aynı şekilde kelam sıfatında da e, deniyor ki o sürekli konuşması lazım çünkü susarsa e, bu e, eksiklik olur diyorlar Allah bak var siz Ahmed'i Mehmedi Ayşe'yi Fatmayı konuşmuyorsunuz siz Ademi Musayı İlyası konuşmuyorsunuz Allah bak var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 sekten tanırız sert yani baldır Baldırdan tanırız işte orada dikkat ediniz aynı şu ayette dindiği gibi vece arab bu saffan melesaffensffe o gün melekler saf saf dizilip Rabbim de geldiği zaman ha, Rabbim nasıl gelir kendine yaraşır bir şekilde gelir şanına yaraşır şekilde gelir. İşte bu kalem suresi 42. ayette de diyor ki يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ve وَيُدْعَوْنَ ile sujud. Hani diyorlar ya biz Rabbimizi sak'tan tanırız, baldırdan tanırız. Baldırdan tanırız deyince o gün Rabbimizin baldırı açılır. yukşef keşf yani bir şeyin açılması nasıl açılır, bunun nasıllığını biz yine bilmeyiz. Dikkat edin biz keyfiyetlerle ilgilenmiyoruz. Biz sadece vakaya iman ediyoruz. Yüce Rabbimizin şanına yaraşır şekilde baldırı görünür. Ve baldır görününce de hemen secdeye kapanırlar. Kimler? Müminler. Ancak ve ile suçud felâ yestetî'ûn Güç yetiremezler. Secde etmeye güç yetiremeyecekler. Kimler? Münafıklar. Çünkü onlar ayetin devamında diyor ki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 Sizin akıllarınıza tabi olacağım öyle mi? Vallahi hiç kimsenin sözünü Resulullah Aleyhisselat Vesselam'ın üstünde tutmak caiz değildir. İşte deminki ki kardeşin söylediği gibi Müslüman'da olduğu halde öyle teviller yapıyorlar öyle ha. Onlar bir kere arşı farklı yorumladılar, hakimiyet dediler, şüdretler, bu dediler. Allah Azze ve Celle bizi de onları da ıslah etsin.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 Allah'a Söyledi: Set vasilem. Biz zaten bunu reddedenlere, arşı e, reddedenlere Allah Azza ve Celle hani diyorlar ya Allah'a mekan isnad etmek. Eğer bu Allah'a mekan isnad etmekse, Allah'a mekan isnad etmekse, Allah kendine mekan isnad deriz. Yani biz Allah yukarıdadır derken, Allah yukarıdadır derken. Birisi bize çıkıp derse ki sen ona mekan isnad ettin. Tabii biz yukarıdadır derken yani demiyoruz ki bu gökler şu gördüğümüz gökler. Yani daha önce de anlattık. yedi kat gök var. Her göğün arasında 500 yıllık mesafe var. 500 yıllık mesafe var. 7 kat arştan sonra efendime söyleyeyim işte kürsi var, arş var. Her şeyin üzerinde Allah var. Çünkü Allah Teala ve selam diyor ki: "Allahümme inneke ente'z-zahiru feyse feukek şey." Ya Rabbi diyor.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 Yüce Rabbimiz kendisine mekan etmiş, biz de ona mekan etmiş olduk. Yani, dolayısıyla bu tevkifidir yani. Halbuki biz hiç de nasıllığını konuşmayız. Evet. Evet, aynen e, insanlar insanlar kendi akıllarıyla, halbuki hiçbir akıl, hiçbir göz Rabbimizi kuşatamaz. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Yahu siz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 Allah'la ilgini bilgisizce konuşur. Ve tabi kulle şeytanin merid. Ve böylelikle azgın şeytanın peşine düşer. Veya başka bir ayette diyor ki yine Hac suresinde Ve minennâsi men yucadilu fillâhi bi ghayri ilm ve lâ hudan ve İnsanların kimisi Allah'la ilgili bilgisizce konuşur ve kendilerinde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 Nasıl Rabbimiz istiva etti? Yani nasıl? Nasıllığını anlat. İmam Malik rahimahullah rengi attı ancak niye? Çünkü o soru çirkin bir soruydu. Keyfiyet sordu. Buna rağmen İmam Malik rahimahullah dedi ki dedi ki el istiva istiva dedi bilinen bir şeydir istiva, istiva yani biz istivadan ne kastedildiğini biliriz ne yani ertafa ala yani yükselmek bir şeyin üzerinde sukun bulmak istiva manası biz el istiva biz istivanın ne olduğunu biliriz el imanu bihi wacib. buna iman etmek vaciptir yani farzdır neye iman etmek Allah subhanahu ve taala'nın üzerinde olduğuna iman etmek İmanı بِهِ وَاجِبَ اَسْسُعَالُ عَنْهُ بِدْعَ Ancak böyle bir soru sormak bid'attır. Böyle bir, bu şekliyle soru sormak bid'attır. Dedi, dolayısıyla Allah'a hamdolsun, İmam Malik Rahimahullah'ın bu sözü e, kıyamete kadar selefin isim ve sıfat konusunda duruşunu ortaya koymuştur. Hazır bu konuyu konuşuyorken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 Birçok örnekte dolayısıyla kendi fiilleriyle yüce Rabbimizi birlemeleri bu da uluhiyet tevhidini oluşturuyor. Yani manen var. Üçüncüsü isim ve sıfat. İsim ve sıfatı da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın lafızlarında e, görmekteyiz. Ashabın lafızlarında görmekteyiz. Az önce olduğu gibi ne? Ey Allah diye sorması gibi Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ı. Allah nerededir diye sorması gibi. E, ve Yahut Allah Azze ve Celle kendinden haber veriyor, İsim ve sıfatlarını ver, haber veriyor, er Rahman, Rahim, e, El Meralik, El Kudus gibi. Ve Yahut, e, Ve Yahut, Efendime söyleyeyim, e, Haşr Suresinin son ayetlerinde geçen Rabbimizin isimleri, Allah Azze ve Celle bunları haber vermiş. Dolayısıyla bunlar ile ilgili, tevhidle ilgili olduğu için, mana itibarıyla bunlar vardı. Ancak sonradan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 uluhiyet tevhidini alıyor, pardon, rububiyeti alıyor, uluhiyeti almıyor. Ya da uluhiyetle rububiyeti alıyor, isim ve sıfatı terk ediyor veya sıfatlar konusunda tatile giriyor. Dolayısıyla bunun tevhide muhalefet olduğunu ortaya koyabilmek için el i Sünnet e, alimleri böyle bir taksim yoluna gittiler. Yani bunu yaparken de dinde yeni bir şey ortaya çıkarmadılar. Yine ashabın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 وَاَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٍ Sen e, akhir olansın, senden sonra hiçbir şey yok. وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٍ Sen zahir olansın, senin üstünde hiçbir şey yok. وَاَنْتَ الْبَاتِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ Sen batın olansın, senden sonra hiçbir şey yok. O halde Tanrı ismini kullanmayız. Aynı şekilde burada da ben görüyorum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 Biz bunları tevkifi kabul ediyoruz ve alıyoruz. Resullallah aleyhissalatu vesselam'ı aynı şekilde böyle alıyoruz. Ve yine efendime söyleyeyim, ashabıyla ilgili aynı biz selefin menhecini terk etmeyeceğiz diyoruz ve haydi Allahu arkadaşlar ben inşallah burada noktalıyorum. Allah razı olsun. Musa abi <gülüyor> devraz. sesini duymayı özledik. Ee, yine bir şey olursa inşallah